Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, dünyanın geleceğini kurtaracak 7. kaynak olarak kabul edilen geri dönüştürülebilir malzemelere dikkat çekmek için her yıl bugün, yani 18 Mart tarihi küresel geri dönüşüm günü olarak kutlanıyor. Su, hava, kömür, petrol, doğalgaz ve mineraller başta olmak üzere birinci kaynakların korunması ve sürdürülebilir bir dünya hedefi için en büyük desteği sunan geri dönüştürülebilirler arasında yaşamımızda her yerde olan kağıt, ahşap, cam, metal, plastik, yağ, lastik, akü, otomobil, elektrikli, elektronikli eşyalar yer alıyor. Geri dönüştürülebilirleri atık değil ham madde gücü olarak görmek gerekir diyen İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Başkanı Prof. Dr. Filiz Kara Osmanoğlu, Küresel Geri Dönüşüm Vakfı öncülüğünde kutlanan, 18 Mart küresel geri dönüşüm gününe özel bir açıklama yaptı. Profesör Doktor Kara Osmanoğlu geri dönüştürebilirler ulusal servetimiz en iyi şekilde değerlendirerek bu yeşil gücü ülkemiz ekonomisine katmamız gerekir dedi. Profesör Doktor Kara Osmanoğlu Süt değinin yani sürdürülebilir üretim ve tüketim derneğinin sürdürülebilirlik yönetimi konusunda bilinç ve farkındalık oluşturma hedefiyle 2015 yılından bu yana elektrikli ve elektronik atık kahramanı ve düşük karbon kahramanı ödüllerine sürdürdüğünü ifade etti. Bu yıl küresel geri dönüşüm Gününün ana teması da geri dönüşüm kahramanları. Profesör Doktor Kara Osmanoğlu çocuklara, gençlere, kurumlara, sivil toplum kuruluşları ve kentlere çağrıda bulunarak geri dönüşümle ilgili hayata geçirdiği çalışmaları özetleyip, süt tire iletişim adresinden kendileriyle paylaşmaları davetini yaptı. Tekrar ediyorum, süt tire iletişim Geri dönüşüm kahramanlarını süt de olarak ilan edeceklerini açıklayan Profesör Doktor Kara Osmanoğlu başarılı çalışmalara da sertifika vereceklerini sözlerine ekledi. Şubat ayında koronavirüs salgınının başlamasıyla birlikte Hindistan'daki kömür ithalatında %14,1 oranında düşüş oldu. Yani 17,01 milyon tonluk bir kömür ithalatında azalma var. Gemilerin konumlarını gözleyerek sevkiyat şirketlerinden alınan verilere dayanarak bu liste hazırlandı ve geçen seneki ithalatı da 19,82 milyon ton olarak bu şekilde ölçülmüştü. Raporu hazırlayan şirketin CEO'su Vinaya Varma, beklentilere paralel olarak yerel erişilebilirliğin artması, termik santrallerde kullanılan kömürün fiyatlarındaki dalgalanmalar, ve koronavirüs salgınının yarattığı belirsizlikler sonucu Şubat ayındaki kömür ithalatı hacminde daralma var dedi. Varma ilerleyen zamanlarda aynı nedenlerden dolayı ithalat talebinin de durgun kalması sonucu fiyatlarda da dalgalanma olacak diye ekledi. İzmir Aliya ilçesinde özel bir şirket tarafından gerçekleştirilmesi planlanan termik santral entegrasyon projesiyle ilgili. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çet olumlu kararının iptali istemiyle açılan davada Danıştay 6. Dairesi tarafından reddedildi. Uzun yıllar süregelen hukuki mücadelede çet olumlu kararının iptali için 2013 yılında İzmir 3. İdare Mahkemesi'nde görülen davada 2015 yılında bilirkişi raporunun açıklanmasının ardından termik santral alanının ormanlık alan olduğu, santral atıklarının tehlikeli olduğu belirtilerek ek bildiri kişi raporu istenmiş. 2016 yılında gelen ek bildiri kişi raporunda da çed raporuna gerek olmadığı ifade edilmişti. Bunun üzerine İzmir 3. İdare Mahkemesi'nde çed raporu jeoloji, orman ve fauna yönlerinden yeterli inceleme ve araştırmaya dayanmadığı, yetersiz olduğu gerekçe gösterilerek çed olumlu kararı iptal edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı bu sefer İzmir İdare Mahkemesi'nde bu kararı temizletti. Temiz incelemesini yapan Danıştay 6. Dairesi de yerel mahkemenin kararını bozdu. ÇED raporunda eksiklik bulunmadığını gerekçe gösterdi. Davayı reddetti. Davacı olan Egecep, Ege Çevre platformu ise hukuki süreci şimdi anayasa mahkemesine taşıyacak. Mısır'da etkili olan fırtına ve yoğun yağışa bağlı sel felaketlerinde 21 kişi öldü. Başbakan Mustafa Madbuli ülkede... 35 veya 40 yıldır bu kadar kötü bir hava koşulu yaşanmadığını söyledi. Meteoroloji uzmanı Jonathan Bells yaptığı açıklamada hava durumunun alışılmadık bir düşük basınç sistemi tarafından körüklendiğini söyledi. Bells-Kahire'nin normalde tüm ay boyunca sadece 0,15 inç yağmur aldığını ancak kısa süre içerisinde en az 2,4 inç yağmur yağdığını söyledi. İnsanlar fırtınaya Ejderha Fırtınası ismini verdi. Hava durumu nedeniyle okullar, işletmelerin ve devlet dairelerinin kapatıldığı hali hazırda ülke genelinde yayılan koronavirüs yüzünden zor zamanlar yaşayan ülke yaşanan beklenmedik ve aşırı hava olayları yüzünden de Ülke genelinde acil durum ilan etti. Şu ana kadar 166 koronavirüs vakası açıklandı Mısır'da 4 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti. İklim uzmanları ise aşırı hava durumları ve rekor sıcaklıkların insan eylemleriyle belirgin bir şekilde bağlantısı olduğunu konusunda uyarıyor. Havadaki karbondioksit yoğunluğunun artışına bağlı olarak gözlemlenen sıcaklık değişimleri dünya genelindeki yağış rejimlerini etkiliyor. Tüm dünyayla birlikte Türkiye'nin de gündeminde koronavirüsle mücadele varken Salda Gölü'nde millet bahçesi çalışmaları başladı. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir geleceği diliyoruz. Esankıl. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi